Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Ayla Kutlu. Merhaba Ayla Hanım. Merhabalar. Evet. Hem ee, size Ay hem de oradaki bütün e, emekçileri. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Ayla Hanım'la bu ikinci programımız, e, ilk programımızı geçen hafta yapmıştık. E, bu programımıza da hem geçen haftaya bir gönderme yapalım e, istedik ve e, hem de e, programda e, Ayla Hanım'ın geçen programı bitirirken okuduğu Kadın Destanı adlı eserinde, e, eseriyle başlayalım istedik. Şimdi e, geçen programda siz de biraz bahsetmiştiniz, bu Gılgamesh'in e, aslında tersinden ve yeniden yazılmış e, hali. Evet. Kadın Destanı. Hı -hı. E, ve çok ilginç destan formunda yazılmış bir eser. E, sizin edebiyatınız açısından da önemli bir eser. Ki bizim Türkçe edebiyat açısından da önemli bir eser. E, nedir Kadın Destanı? Nereden aklınıza geldi böyle bir şey yazmak? Ah, kadın Destanı. <gülüyor> kadın yazmak aklıma nereden geldiyse beni ta çocukluğumdan beri e, çok rahatsız eden e, bu e, şey her istediğini yapan kimseyi dinlemeyen o e, insanın değerini bilmeyen e, bir karakterin e, en e, en çok kötülük ettiği diyelim ister isteyerek işte de olsa e, kendi davranışı doğal zannettiği ama kadınların yaşamını ne kadar zorlaştırdığını bilmeyen e, o destanı bir de kadın gözünden e, yazsak nasıl olur diye düşünmüştüm ama e, bunu aslında 20 yaşımdan itibaren düşünmeye başlamıştım. E, o birinci konuşmamızda size söylemiştim çok sabırlı davranmak konusunu. E, ve bu kitabı yazana kadar 50 yaşını bulmuştum. Ne kadar çok kitap okudum, ne kadar çok insandan yardım aldım. E, Düşünebiliyor musunuz? 1942-43-51 yıllarında işte e, şeyin Gılgamış'ın e, hakimi olduğu Uruk kentindeki şu anda Vark adında Irak'ta bir köy. E, Uruk'la Vark arasındaki e, yakınlığa da dikkatinizi çekelim da yapılan bütün araştırmalar bulunan eserler vesaire Almanya'dan e, müze eserleri e, şeyin e, Irak'tan e, o Bağdat Müzesi'nden bu eserlerce içeren e, büyük boy, boyutlu kitaplar getirtildi ve orada eski kitap satanlardan, ...arkadaşlardan, ailemden o kadar çok yardım aldım. Tabii iş o kadar büyüyünce de kitapta çok zorlaştı. Ben bu kitabı tam 17 defa başladım. Her seferinde soluğum kesildi ve bıraktım. Çünkü bunu bir roman olarak yazıyordum. Sonra bir gün, çok da yakın oldu. 17 Temmuz 1993 yılında tarihinde... Bilgisayarın başına geçtim ve şiir gibi bir dille yazmaya başladım. Yani destan diliyle yazmaya başladım. Ee, i̇şte arkası geldi ama arkasında tabii e, çok çok uzun zaman çok çok eserler var. Ee, kadın için ilk destanı yazan birisi olmaktan pek övünüyorum. Ama bu övüncüğümü kendi zeynime söylüyorum. Hala e, iyi buluyorum, doğru buluyorum yazdıklarımı. Ee, gerçekten e, yükselmek, yüce insan olmak herkesin hakkıdır. Bu, bu da vurgulanıyor. Kadının ne kadar değerli ve önemli olduğu vurgulanıyor. Ama insanların e, yaptıklarını içeren o destanın özüne de dokunmadan yapmam gerekiyordu bunu. E, hayatımda beni en çok soran, yoran eserlerinden bir tanesi Kadın Destanı. 5 yıl Evet ama çok güzel Üzerse bir. Tavsilim 4 yıldır. Kadın Destanı öğrenimi 5 yıl sürdü. Evet çok güzel bir kitap gerçekten ve bizim edebiyatımız açısından da önemli bir eser. Şimdi biraz Hoşçakal Umut'tan bahsetmek istiyorum ben. Yine benim çok Hı -hı. sevdiğim kitaplarınızdan birisi. Ee, biraz tabi burada da aslında e, hem bir e, aşkı okuyoruz yani Algüz ve Oruç'un e, evet, aşkını evet. okuyoruz ve yine e, bir kişisel trajediyi e, ve döneme dair sorunları birlikte okuyoruz yani zaten siz de insan trajik bir birey yani o dönem sanki e, trajik bir bireyi e, özellikle hoşçakalı muttaki kitabın adı da hoşçakal Umut. Ee, yani bu e, kitap çok ilgi gördü. Ayrıca sanırım sinemaya sinemada da sinemaya aktarılmış oldu belki bunda payı vardı. Ee, evet, çok yani kötü bir başlı, başlı başına başlı başına bunun adı bile yani hoşça kal umut olması. Yani evet 80 aslında şimdilik hoşça kal anlatan... umutu çağrıştırıyor tabi şimdilik o evet. bütünüyle Bu, e, yani bir dönemin ruh halini sanki kitap değil mi? Aa, evet, evet şimdi benim kardeşim iki idam isteğiyle yargılandı bir çatışmada yakalandı çok acı çok zor günler e, yaşadık hem onun e, can sağlığı yönünden hem ben bir bürokrat olduğum için e, onun ablası olarak tehlikeli kötü e, ondan sonra saygı değmez ee, bir insan olarak görüldüm ve e, o baskı dönemlerinde sürüldüm döndüm, sürüldüm döndüm o dönemlerin sıkıntısıdır o kitabın e, sonradan e, bir ödül de kazandı düşükler e, şey, içinde Yatsın Mümtaz Hoca e, benim anayasa anayasa e, hukuku hocamdı. E, Mümtaz Hoca bile e, aileyi severim, iyi kitaplar da yazar, iyi de bir öğrendim de ama e, hoşçakal Umut'la insana umutsuzluk veriyor diye yazmıştı. Oysa ben o kitabı insana umutsuzluk versin diye değil, bu kadar zor şartlardan geçirse bile Umut simbilik hoşçakalsın sonra iyisi gelecek diye düşünerek yazmıştım. E ee, o orada anlattığım insanların hiçbiri Havaâ şunu söyleyeyim hayatımda yazdırım Şeylerin, kitapların, hikayelerin demeyeyim, hikayelerde var. Ama romanlarda hiçbir gerçek karakter yoktur benim yaptığım romanlarda. Hep kendi da şöyle olsun, böyle olsun diye e, ürettiğim kahramanlardır onlar. E, fakat sonradan benim haklı olduğum çıktı meydana. E, 1980 yılında... E, gelen askeri yönetimli Umu'da hoşça kalın dediler. Bütün toplum evet. demek zorunda kaldık biliyorsunuz. Ee, o da sevdiğim meselelerden biridir ama e, o konuda çok kitap yazıldığı için Seval Hanım e, evet. bana arada kaynadı gibi Geliyor. Halbuki onun yaklaşımı daha farklı bir yaklaşımdı. Kadın erkek evet. ilişkilerini ilişkin olarak ilk defa e, biz e, toplumsal eleştirel e, yaklaşımda vardı. Ya benim düşüncem öyle değil ama e, mesela e, alışkanlıklarından ve koşullanmışlarından kurtulamayan bir kadındı e, Roman kahramanı Algüs. Evet. Algüz. E, evet. E, ama Filmi de çok daha iyi olabilirdiği gibi geliyor bana. E, biliyor musunuz e, ben e, birkaç şeyden sonra e, Türk Başaran olmasaydı son e, son film o oldu. E, Sen de gitme Tüyanda Filiz'i çekmişti. E, diğer o çekilen e, filmlerden sonra e, hiçbir e, öneriyi kabul etmedim ve filme çekilmesini istemedim. Tunç Başaran müstesna bir insandı. Ona e, özel, evet. çok da heyecanlanmıştı. O güzel bir film oldu. İyice ödüller kazandı. Fakat e, hoşça kal Umut e, beni çok hayal kırıklığına uğrattı film olarak. Yoksa bütün kitaplarımın arkasındayım da olsun. Yani, evet ama kitap gerçekten çok etkileyici bir kitap. Ve dediğiniz gibi 70'lerdeki o... Atmosferi çok farklı bir bakış açısıyla da yansıtıyor bize. Yaşan, yaşanmışlık var ya o atmosferi düşünebiliyor musunuz? Bir insanın parmaklarının ucundan böyle şeymiş, etmiş, litikleşmiş böyle korku dökülüyordu. Ben kardeşimin ölüm haberini nerede alacağım diye böyle işime giderken, işimden gelirken Elimde bulaşıp yıkarken filan böyle hep o korkular içinde yaşadım. O e, duygunun yaşanmışlığı galiba e, insanları etkilemiş olabilir sanırım. Evet doğru çok haklısınız. Ee, şimdi yine bir ara verelim isterseniz Ayla Hanım. Bugün tamam. ne çalalım ne isterseniz. Bugün ne çalalım, ne istersiniz? Aha, pardon duymadın mı acaba sözümüzü? <gülüyor> Bizden de aldım sana. yok. Ya bugün bir ol... bir şey çalalım bu defa. Ee, çok sevdiğim bir ortanızlı türküsüdür o. Eklık gibi kanadımı süzmedim, Murad'arı doya doya gezmedim. O türkü e, çalsak güzel olur bence. Tabi hemen çalalım. lik gibi kanadım süzmedim murada dalıp doya doya gezmedim bu karaya zayıfken dür böyle ömrüm Gönle... Yastık diken oldu yüzüme, uyuma dedim muydu neler sözüne? Anlamaya azalmış şu bu bukar ayızı, kader böyle. You live. Gülleri bel demedim, çiftelbülbülleri kondu uğramadım, kadir kıymetimi bildim demedim, allım ayazımızı buka. Ne der böyle mi şalıyorum bağrımı? Gönüle diye Merhaba tekrar 94.9 Merhaba radyoda. Tek teşekkürler <gülüyor> tabii. Ee, Ayla Hanım'la, e, Ayla Kutlu'yla söyleşimize devam ediyoruz. En son hoşçakal unutdu, uh, konuşmuştuk. Ee, bugün de biraz e, cadı ağacını, yani bu bölümde de biraz cadı ağacını etmek istiyorum. Çünkü bu kitapta çok Nilüferli e, ile, karakteriyle mi? Yani Nilüfer karakteriyle, yani hem, e, bilmiyorum adı da neden Nilüfer? Belki bilerek mi ismini Nilüfer koydunuz? Da, <gülüyor> sormak istiyorum aslında. Zaten... Neden? Ee, yani bazı isimleri özel koymuşumdur da Nilüfer'e e, en azından 50 tane e, isim arasından yalnız Nilüfer tuttu. O yüzden Nilüfer oldu. Neden olduğunu bilmiyorum. E, çok huysuz ve şey... E, Muz hallerim vardır. Kitapları var. Ki, <gülüyor> e, romanlara, öykülere başlarken felaket katsız bir insanımdır. Kırk e, tane isim bulursunuz. Ondan sonra hiçbiri oturmaz. Niye oturdu? Valla onu da bilmiyorum. Ama oturduğunu e, düşünüyorum. Bu romandaki o, e, aslında saf, temiz, hoş kadının giderek e, Kötü insan demeyeyim ama e, zaaflar içinde eleyen bir insan olması e, yine öyle o şey zor zamanlarda oldu. E, aslında romanın e, konusu Nülfer'i yazmak değildi. Nülfer sonra ana karakter oldu. Şöyle bir şey oldu. O tarihlerde ben Ankara'da Ayrancı'da oturuyordum. E, i̇ş yerime giderken ee, bir ölümde bir kadın e, apartmanın kapısından çıktı, ölümden yürümeye başladı. O sırada bir sesler duyuldu. Ee, kadın başını çevirdi. O başını çevirince o sesini ben de başımı çevirdim. Bir baktım yaşlı bir kadının kucağında bir küçük çocuk var. Ee, Anne diye çırpınıyor. Yani küçük çocuk dediğim herhalde bir buçuk iki yaşında filan bir bebek. Ondan sonra kadın ona öpücükler gönderdi filan. E, o önde ben arkasında yürüyorken arkamda birden böyle bir ay sesi duydum yüksek. Ondan sonra sanki böyle bir karpuz patlamış ya da bir kalem kutusu şakırtılı bir kalem kutusu düşmüş de kalemler dağılmış gibi bir ses çocuk aşağı düşmüştü. Günler ki kendime gelemedim. Günlerce. Evet. O yani roman. Yani zaten romandan ileri olmayan, kendi çocuğunu... kendini sevmeyen ve giderek e, hayatına e, bir anlam belli bir çileden sonra yaşamına bir anlam veremeyen insanın nasıl bir boşlukta kalacağını e, böyle bir ana fikirden hareket edeyim dedim. Ee, en zor yazdığım kitaplarından biridir Seval'ın. Biliyor musunuz? Nedeni de şu, Nilüfer kabul etmedi o kimliği kendisine. Ne kadar boğuştu benimle. Ve ben onunla ne kadar çok boğuştum? Kabullenmiyor bir türlü. Ben yani o kadar duygusuz, o kadar e, iyi niteliklerini yitirmiş bir insan olamam diye. Ama işte yazar bazen zalim oluyor. Ben onunla boğuştum, boğuştum, ben yendim. Ama kitap sonuyla bir cede ağacı gibi kuruyan, yalnız kuru dallardan ibaret kalan bir şey gibi biten bir yaşam olduğunu gibi. Öyle oldu. Evet, evet, çok etkileyici. Bugün de yine geçen hafta olduğu gibi sizin eserlerinizden bir bölüm okumanızı da bitirelim. Bugün <gülüyor> hay ne hay. okumak istersiniz? Ee, e, şöyle anılarım var benim zaman da eski. E, çocukluk anılarından bir tanesi e, hoş bir hikayedir bu. E, daha okula gitmiyorum. 5,5-6 yaşında falanım. E, benim babam öğretmendi. E, bir pikniğe gidildi. O piknikten dönüşte yaşlı bir adamın evine gittik. Ee, onu anlatan kısımda çok hoş bir e, sonuç da veren bir hikayesi var. Ona ilişkin böyle bir yarım sayfalık bir kısım okuyayım isterseniz. Tabii çok seviniriz. Ha, çok teşekkür tamam. ederiz programımıza katıldığınız için. Sizi ağırlamak bizim için büyük ben bir onurlu keyifte. Ee, şöyle başlıyorum. Babam elimden tuttu, birlikte evin dışından üst kata erişen merdivenler çıktık. Aydınlık bir odada, iki duvarın kesiştiği köşede zayıf yaşlı bir adam yatıyordu. Çocuklar hastalıklardan kaçar. Ben de kaçmak için duvarlara bakıyordum. Duvarlarda çeşitli küçük kağıtlara basılmış resim, ha duvarlar çeşitli küçük kağıtlara basılmış resimlerle kaplıydı. Onlara teyyare piyangosu bileti denildiğini biliyordum. Bütün biletler düzgün biçimde duvara yapıştırılmış, ve duvarlar tavandan yere kadar onlarla kaplıydı. Saymaya çalışıyordum, sayı birikiminin azlığı yüzünden içinden çıkamıyordum. Onlarla çok ilgilendiğini görünce hasta adam başucunda oturan konuklarına bilgi verdi. Çocuğun baktığı o biletlerin hepsini... ...devlete bir yardımım olsun diye aldım. Hiçbirine para çıktı mı diye bakmadım. Yardım edeceksen karşılık beklemeyeceksin. Şimdi bunları düşünmek hoşuma gidiyor. Hele bayram günleri için çıkanlar. Sat diyorlar, para teklif ediyorlar. Yardım için harcadığın paranın mükafatı bunlar. Bunu anlayacak kimse kalmadı şu dünyada. Hayatımda rastladığım arada insanların başında gelir o hastada bir heyecanı yaşamak için para veren ama getirisinden habersiz kalmayı yeğleyen o eski muhtar bu kadar Evet çok teşekkür ediyoruz tekrar gelir e, sağ olun Hoşça kalın İyi diliyorum ederim. hem dinleyicilerimize hem size hem emeği geçen bütün arkadaşlara günün ve güncelin edebiyatı